Çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. 57 Hadit 16 Ve zaman içinde arkalarından kendisine İncil verdiğimiz Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona sadık bir şekilde uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik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 veya tamamlayamadan uyur da, sonra onu sabah ile öğle namazı arasında okur veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. Hadis 155 Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah,